Euzubillahimineşşeytanirracim, <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin, ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ee, i̇kinci dersimiz olarak da davet ve davetçide bulunması gereken özellikler diye, ee, bundan işte birkaç hafta önce dersimize başlamıştık. Geçen hafta, iki hafta üst üste birinci maddeyi işledik hep beraber. Dedi ki davetçi emin olmalıdır. Yani insanların davetçinin davetine kulak verebilmesi için insanların yanında önce o davetçinin güvenilir olan bir insan olması gerekir. Ve dedik ki bu güvenilirlik de elinden ve dilinden emin olmayı gerektirir. Beş tane ayrı ayrı madde zikretmiştik. Demişti ki bu beş maddeyi insan kendinde bulundurduğu takdirde İnsanların yanında güvenilir bir insan olmuş olur. Bugün ikinci bir maddeyi göreceğiz. Bu da davetçi ile alakalı yine. Davetle değil de daha ziyade. Başlığımız şu şekilde davetçi Müslüman tecrübeli davetçilerin yanında yetişmeye özen göstermelidir. Davetçi olan bir Müslüman tecrübeli davetçilerin yanında yetişmeye özen göstermelidir diye. Okuyorum kardeşler sahabelerin iyi birer davetçi olduğu hepimizin malumudur. Onlar İslam davetini cihat, ticaret ve benzeri vesilelerle dünyanın en ücra köşelerine ulaştırdılar. Uzun yıllar davet eğitimi aldılar. Onları her şart ve zamanda eğiten İslam davetçilerin ilk peygamberi aleyhissalatu vesselam idi. Mekke İslam davetinin ilk 10 yılından sonra davetçi olarak yetişen sahabeler sahneye çıktı. Aynısı Medine için de geçerliydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada da, Mescidini kurduktan sonra Suffa müessesesini oluşturdu. Orada kurra adıyla sahabeler yetişti ve her biri davetçiler olarak dünyanın dört bir yanına dağıldılar. Peygamber aleyhissalatu vesselam İslam'ın yayılması adına her iki beldede de buna dikkat etti. Şimdi bu paragrafta kardeşler dikkat ederseniz bir hüküm var. Mesela bizler biliyoruz ki sahabelerin her bir tanesi iyi birer davetçiydi. Yani onlar hatta İslam davetini insanlık tarihinde en fazla yayan ve insanlar üzerinde en çok etki bırakan insanlar sahabelerdi. Bununla beraber kardeşler, herhangi bir sahabenin davet sahasına çıkması neredeyse 10 seneye mal oluyor. Herhangi bir davetçinin, herhangi bir sahabenin aleyhissalatu vesselamın döneminde davet sahasına çıkması neredeyse 10 senesine mal oluyor. Örnek, Mekke'ye bakabilirsiniz. Mekke'de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve de bildirdiği gibi sahabelerine Allah'ın ayetlerini okuyor. Onları arındırıyor. Onlara kitabı ve hikmeti öğretiyordu. Fakat ilk 10 sene boyunca neredeyse aleyhissalatu vesselamın dışında tek bir tane davetçi ön plana çıkmamıştır. Yani ihtiyaç olmasına rağmen gerekli olmasına rağmen aleyhissalatu vesselamın dışında tek bir tane davetçi Ön plana çıkmamıştır. Ne zaman ki on sene gibi büyük bir zaman dilimini bitirdiler, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hem sözlü hem de pratik olaraktan daveti öğrendiler, İslam davetini. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam onları sahaya sürmeye başladı. Yani kimisini işte Habeşistan'a gönderdi, kimisini Medine'ye gönderdi, Musab ibn Ömer gibi. Fakat burada dikkatimizi çekmesi gereken bir şey var. Her biri uzunca bir dönem peygamberin yanında piştikten sonra... Aleyhissalatu vesselam davet sahasına çıktılar. Medine'ye geldiğinde aynısını peygamber Medine'de yine yaptı. Aleyhissalatu vesselam. Evvela suffa müessesesini oluşturdu. Suffa müessesesi neydi? Bizim günümüzdeki ilim talebelerine tekabül eden mescitte yatıp kalkan ihtiyaçlarını peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem karşıladığı ve İslam eğitimi alan gençlerdi bunlar. Evli olmayan evli olmayan bekar olan Gençlerdi. Peygamber aleyhissalatu vesselam bunları mescitte uzunca bir dönem eğittikten sonra ki buraya dikkat edin süre burada biraz daha azalmıştır. Mesela Uhud savaşının hemen akabinde işte belli kabileler peygamberimizin yanına geldiler. Dediler ki ey Allah'ın Resulü bize, bize İslam dinini öğretecek davetçiler gönder. Aleyhissalatu vesselam işte bu raci' vakasının yaşandığı ve bir ma'une vakasının yaşandığı iki Müslümanları üzen olay. Peygamberimizin gönderdiği davetçilerden dolayı yaşandı. Bakın Mekke'de neredeyse 10 seneye takabül eden davet Medine'de 3 sene. Yani Allah Aleyhisselatü vesselam onları 3 sene falan yetiştirdi. 3 senenin sonunda artık onları sahaya sürdü. Sağa sola davet için onları göndermeye başladı. Niye? Sebep şundan dolayı. Çünkü Mekke'deyken Müslümanlar Aleyhissalatu vesselam'la daha az vakit geçiriyorlardı. Yani müşriklerin gözlerinin altında, gözetimi altında bir araya geldikleri için çok sayılı vakitlerde bir arada bulunuyorlardı. Fakat Medine'ye gelince artık devlet Müslümanların devleti cami Müslümanların camisi aleyhissalatu vesselam günün beş vaktinde zorunlu olaraktan sufa ashabıyla beraber bir arada bulunuyordu. Doğal olarak onları daha çabuk yetiştirdi ve onları sahaya sürmüş oldu. Şimdi biz ne demiştik kardeşler? Dersin ta en başına dönüyorum. Şunu söylemiştik. Demiştik ki davet bütün salih ameller gibi bir salih ameldir. Davet bütün salih ameller gibi Allah Azze ve Celle'nin Müslümanlara vacip kılmış olduğu amellerden bir tanesidir. Bir önceki dersimizde de Şeyhul İslam İbn-i özellikle dikkat çektiği ve sizin de ezberlemenizi de istediğim şu kaideyi söylemiştik. Demiştik ki din iki kaide üzerine iki esas üzerine kurulmuştur. Bir ibadetlerde Allah'ın birlenmesi yani yaşarken sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a kulluk etmek. İki bu kulluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiği şekilde yapmak. Yani niye? Sen diyorsun ki şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir. Bu neyi gerektirir? Kim sana Allah'tan elçi olarak gelmişse Allah'ı nasıl razı edeceğini de sana ancak o gösterebilir. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle hiçbir insan için geçerli olmayan bir şeyi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam için kayide kılmıştır. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi rasulillahi اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا olsun ki sizin için peygamberde güzel örnekler vardır. Davetçi mi olmak istiyoruz? İnsanlara Allah'a davet mi etmek istiyoruz? Bizim örneğimiz kimdir? Bizim örneğimiz aleyhissalatu vesselam'dır. Namaz kılarken örneğimiz olduğu gibi, oruç tutarken örneğimiz olduğu gibi, zilhiceyi ihya ederken örneğimiz olduğu gibi, hakeza aleyhissalatu vesselam davet konusunda da bizim şeyimizdir, örneğimizdir. Onun için Müslümanlar aleyhissalatu vesselam dönemindeki gibi, kaliteli bir davet yapmak istiyorlarsa yaptıkları davetin nesiller üzerinde etki bırakmasını istiyorlarsa o zaman iki kelime öğrenen adam davetçi diye sahaya çıkmayacak iki tane kitap okuyan adam davetçi diye sahaya çıkmayacak iki tane işte altı ay Arap ülkelerinde kalan adam gelip koca koltuğunda oturmayacak yani insanlara davet yapıyorum insanlara eğitim veriyorum diye bu işlerin altına girmeyecek bu kadar davetçi var bu kadar insan var bu kadar çalışma var fakat Allah Resulü dönemindeki var olan çalışmanın farkındaysanız neredeyse binde birini henüz elde edebilmiş değiliz. Yani sayımız daha fazla, davetçilerimizin sayısı daha fazla, imkanlarımız daha fazla. Bakın kardeşler Allah Resulü'nün Medine'de devlette kurduğu mescit şu an içinde bulunduğunuz yer kadar geniş ve daha düzgün bakımlı değildi. Bundan emin olabilirsiniz. Yani Allah Resulü devlet başkanı olmuş, Medine'de bir tane mescit kurmuş, fakirlikten ve yokluktan imkansızlıktan derme çatma bir yapı kurmuşlar. Ellerinde imkan yok. Yani Ashab-ı Suffa için mesela para olmadığından eğitim alan gençler Müslümanlar kendi kurma bahçelerinden kurma topluyorlar. Getirip bu kurmaları mescide asıyorlar. Gençler gelip o kurmalarla karınlarını doyuruyorlar. E bugün Allah'a hamdolsun medreselerde okuyan davetçilerimiz günde üç öğün yemek yiyorlar. Yani bırakın kurma yemeği günde üç öğün yemek Yiyorlar üç çeşit yemek yapmadığımı nöbetçi burun kıvırıyorlar e, misal. Yani davet de daha fazla, davetçi de daha fazla, imkanlarımız da çok daha fazla. Fakat onların elde ettiğinin belki binde birini biz daha henüz elde etmiş değiliz. Sebep? Çünkü onların usulüne göre davet yapmadığımızdan dolayı. Yani bir yol varsa insanları neticeye ulaştıran, insanlar da netice elde etmek istiyorlarsa o yolu izlemeleri onların üzerine şarttır. Eğer biz kendi aramızda örnek olarak sahabenin davetini anlatıyorsak, yani diyorsak sahabenin daveti çok kaliteliydi, sahabe Allah'ın razı olduğu bir davet yaptı, öyleyse kardeşler bizim davetimizin de sahabenin daveti gibi olması gerekir. Ve bunun birinci şartı da, dediğim gibi iki kitap okuyan, iki ders dinleyen, 6 ay, yedi ay Arap ülkelerinde kalan, biraz Allah'ın ağzına, diline kuvvet verdiği ağzılaf laf yapmayı bilen her insan, Davet sahasına çıkıp insanlara davet yapmayacak. Önce tecrübeli ve eğitimli olan davetçilerin yanında yetişecek, onların yanında pişecek, ondan sonra davet sahasına çıkacak ki davetler şey olsun, davetler verimli olsun. Bu aynı zamanda kıstastır kardeşler. Çünkü davetin en büyük afetlerinden bir tanesi nedir? Şudur. Yani insan insanları kendine mi davet ediyor? Allah'a mı davet ediyor? İnsan bunu bilemez. Yani her davetçi İki tarafı keskin bir kılıcın üzerinde davet yapar. Allah muhafaza, insanları kendine de davet ediyor olabilir. Kendi makamına, mevkisine de davet ediyor olabilir. İnsanları Allah Azze ve Celle'ye de davet ediyor olabilir. Yani ikisi de mümkündür. Bunu nasıl anlayacağız? İnsan acele etmiyorsa, sabırla davranıyorsa, kendinin değil de davetin maslahatını düşünüyorsa, diyeceğiz ki demek ki bu adam ihlaslıdır. Veya adam kendi kendine diyecek. Diyecek ki demek ki ben davetimi Allah için yapıyorum. Niye? Çünkü kendimi düşünmüyorum, daha ziyade davetin maslahatını düşünüyorum. Sıkılsam da, şeytan beni acele ettirse de, ben davetin maslahatı ve fazileti için, kalitesi için sabretmeyi kendime şey ediyorum, görev biliyorum diye. Ama adam yerinde duramıyorsa, davet yapacağım diye bir oraya zıplıyorsa, bir buraya zıplıyorsa, bu gösterir ki bu adamın aslında niyeti insanları Allah'a davet etmek değil de, biraz daha kendi ismine, kendi lakabına insanları davet etmektir. Allah muhafaza zaten bu da zaten bu da helakın sebeplerinden bir tanesidir. Şimdi kardeşler neden dolayı böyle bir şey söylüyoruz? Yani diyoruz ki davet yapan insanlar eğitimli kaliteli davetçilerin yanında yetişmeleri gerekir, pişmeleri gerekir. Ondan sonra davet sahasına çıkmaları gerekir. Şimdi sebebini okuyacağım inşallah. Çünkü davet iki kısımdır. Bir İslam dininin insanlara duyurulması. İki İslam davetinin İslami mücadeleye taraftar kazandırması. Bir, İslam davetinin insanlara duyurulması. İki, İslam davetinin İslami mücadeleye taraftar kazandırması. Birincide asıl olan davetin insanlara ulaşmasıdır. Bunun için tek bir ayet okumak yeterlidir. Sahabilerin her biri İslam davetini ailede, ticarette, seyahatte bu şekilde icra ediyordu. İkincisi ise belli program ve hedeflere bağlıdır kişiyi davete icabet etmeye ve sonrasında daveti yaymak için yapılır. Bu saydıklarımız zorunlu olarak bazı özellikleri gerektirir. Kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme, vakayı ve önceliklerini tespit etme, sabrı öğrenme. Bu maddeler şer'i bilgiye ihtiyacın yanında, davet tecrübesine de ihtiyaç olduğunu gösterir. Bu tecrübe ancak bu işte gelişmiş insanların yanında elde edilebilir bu bilgi kitaba dayalı kültürün artmasıyla elde edilecek bilgi cinsinden değildir. Sahabe ve tabiinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken onu dikkatle takip etmeleri, onun etrafında sonra Ebubekir Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma yönelmeleri, onların vefatından sonra Osman ve Aliye radıyallahu anhuma, onlardan sonra da sırasıyla fazilet sahipleri ve öncüleri örnek almaları bunun göstergesidir. Bakın kardeşler İslam daveti, bunu ileriki derslerde tafsilatlı bir şekilde anlatacağız. Burada sadece yeri geldiği için vurguladık. İslam daveti iki kısma ayrılır. Bir, İslam davetinin insanlara duyurulması. Yani mesela biz İstanbul'da yaşıyoruz diyelim. İstanbul'da bulunan her bir insanın tevhid davetini duyması bizim üzerimize vaciptir. Bunu yapabilmemiz için alim olmaya, çokça kitap okumaya bir davetçinin yanında yetişmeye ihtiyacımız yoktur. Daveti insanlara duyurma. Yani diyelim benim bir akrabam var. Ben gidip akrabama diyorum ki ey akrabam senin üzerinde bulunmuş olduğun bu din, senin üzerinde bulunmuş olduğun bu yol cahiliye yoludur. Seni İslam'a davet ediyorum. Seni tevhide ve halis olan sünnete davet ediyorum. Dedim diyelim. Bunun için bilgiye ihtiyacım var mıdır? Bunun için bilgiye ihtiyacım yoktur. Aleyhissalatu vesselam diyor ki Belliğu anni ve ayeten'' ''Bir ayet dahi olsa benden insanlara ulaştırınız.'' diye. Yani ben Müslümanım, karşımda insanlar var, benim bir tane ayet bilmem yeterlidir. Yani Bugün şu an yaşadığımız vakıada tevhid davetinin duyulması için bir tane Müslümanın sizin ilahınız tek bir ilahtır. Ondan başka da ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur. Bu ayeti bilmesi kafidir. Dinde zorlama yoktur, hak ile batıl birbirinden ayrılmıştır. Kim tağuta küfreder Allah'a iman ederse kopması olmayan sapasaklam kulpa yapışmıştır. Bir insanın davet yapabilmesi için bu ayeti bilmesi insan için kâfidir. Karşıdaki insana bak kardeşim, dinde böyle bir şey var, sen hiç bunu duydun mu duymadın, aha sana söylüyorum, duy. Ayet numarası budur, git Kur'an-ı Kerim'de var ona bakabilirsin. Fakat davetin ikinci kısmı ise abiler, bu şunu gerektirir, davetin ikinci kısmı, Karşıdakini davete icabet ettirmek ve onu bu davetin taraftarı kılmak. Yani anlattık, Adama davetimizi kabul ettirdik. Sadece duyurmuyoruz. Dikkat edin. Adamı kazanmak için çabalıyoruz. Derdimiz ne? Gayemiz ne? İstiyoruz ki bu adam iman etsin. Daha sonra gelsin bizim yanımızda dursun. Ve hep beraber İslam davetine hizmet edelim diye. İşte tecrübe isteyen kısım bu kısım. Tecrübe isteyen kısım bu kısım. Yani cemaat çalışması dediğimiz, ders programı dediğimiz, işte teşkilatlanma dediğimiz ve benzeri propaganda dediğimiz. Mesela kısım bu kısım. Ve bu kısım için paçalarını sıvayan insanların mutlak surette daha iyi bilen insanların yanında yetişmiş olması gerekir. Ve bakın kardeşler, dünyalık herhangi bir işte. Mesela şöyle düşünün misal olaraktan. Diyelim ki ben sanayide dükkanım var. 15 sene tornacı bir adama komşuluk yaptım. Torna makinesini gördüm. Torna makinesinin nasıl çalıştığını gördüm. Torna malzemelerini gördüm misal. Benden tornacı olur mu? Bunları görmekle, bunları dinlemekle, bunları duymakla adam tornacı olur mu? Mümkün değil. Benim evimin altında diyelim araba tamircisi var. Dört senedir adamla komşuyuz. Her gün araba tamir ettiğini görüyorum. Şimdi ben o görmemle her gün onu beş kere, altı kere gördüğümden dolayı bozulan bir arabanın ön kaputunu kaldırsam, içine girsem ne olur? Komik bir manzara çıkar ortaya. Davet de böyledir kardeşler. İki tane kitap okuduk diye, iki tane hocanın dersine katıldık diye... İki tane Müslümanla bir mecliste bulunduk veya ağzımız biraz laf yapıyor diye İslam davetine taraftar kazandırma davetini yapacağız. Böyle bir şey yok. Davetçi bunu yapabilmesi için tecrübeli olan davetçilerin yanında yetişmesi gerekir ki usta olsun. Aksi halde insanın ifsad ettiği, ıslah ettiğinden çok daha fazla olur. Yani adam kazandırayım derken nefret ettirir. Adam yetiştireyim derken insanlarda bulunan bir takım eğilimleri körertir ve İnsanlarda olmayan eğilimleri insanlara vermeye kalkar. İşleri Allah bullak eder. Dikkat edin burada üç tane madde söyledik. Davete taraftar kazandırırken kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme, vakayı ve önceliklerini tespit etme ve sabrı öğrenme. Bu üç tane madde davete taraftar kazandırırken bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şey. Mesela diyoruz ki kişiyi tanıma ve kabiliyetlerini tespit etme. Peygamber aleyhissalatu vesselam biz İslam davetçilerine, ee, şöyle bir teşvikte bulunuyor. Diyor ki ma adin. İnsanlar maden gibidirler. Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki İnsanlar maden gibidirler. Ne anlatıyor burada aleyhissalatu vesselam bize? Şunu anlatıyor. Diyor ki ey davetçi bil ki Senin karşında bulunan her insan Yerin altında gizli duran maden gibidir. Bir o madeni tespit etmen gerekir. Yani yerin altında maden var ama biz ondan istifade edemiyoruz. Ancak madeni tespit etmeyi bilen insanlar madenden istifade edebiliyorlar. İki, sen onu topraktan çıkardıktan sonra velev o madeni bulsan bile sende ustalık olması lazım. O madeni işe yarayan ve işe yaramayan elementlerden ayırman lazım. Ortaya maden olarak çıkarman lazım. Altın toprağın altındayken beş kuruş etmez. Yani onu bir maden olarak çıkarıp onun etrafındaki toprağı temizlemeden... Onu ateşin üzerinde ona şekil vermeden altına altın demiyoruz. Altın bir demir parçasıdır, bir ağırlık kütlesidir. İnsan oğlu da aynı böyledir. Allah Azze ve Celle insan için diyor ki, kul kullun yamelu ala shakiletihi. Demi her insan kendi yaratıldığı şey üzerine amel eder. Hani bir sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geldi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki, sende iki tane hasret var. Allah Azze ve Celle onları seviyor. Sahabe sordu. Nedir onlara ey Allah'ın Resulü? Biri hilimdir dedi. Yani kızmazsın, sinirlenmezsin, hilim sahibi bir adamsın. İki el-una, yani sen yumuşak, ağır başlısın, hani ağır hareket edersin, acelecilik yapmazsın dedi aleyhissalatu vesselam. O da sordu. Bakın madencilik budur işte. Ey Allah'ın Resulü dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunları sonradan mı kazandım? Yoksa Allah beni bunlar üzerine mi yarattı? Aleyhissalatu vesselam dedi ki bilakis Allah seni bu iki ahlak üzerine yarattı. Beni sevdiği ahlak üzere yaratan Allah'a hamdolsun dedi o da. Doğru. Peygamber aleyhissalatü vesselam İslam davetçilerinin dikkatini çekiyor. Diyor ki, Ennâsükel ibilil mi'e İnsanlar içerisinde yüz tane devenin bulunduğu bir topluluk gibidir. İnsanlar içerisinde yüz tane devenin bulunduğu bir topluluk gibidir. Ve lâ te tekadu tecidu fîha rahileten Neredeyse sen o toplulukta binilecek bir tane bile deve bulamazsın diyor aleyhissalatü vesselam. Ne anlatıyor Müslüman'a? Kalabalıklara aldanma. İnsanların çokluğuna aldanma. Yüz tane insanın içerisinden bir tane adam çıkar. Bak hepsi devedir. Hepsine binebilirsin. Hepsinin etinden faydalanabilirsin. Hepsinin sütünü içebilirsin. Ama rahile olabilecek. Yani kendisiyle uzun yola çıkacağın. Kendisine güvenip uzun dağları aşmayı göze alacağın adamlar yüz tanenin içerisinde anca bir tane çıkar. E şimdi yüz tane adamın içindeki bir tane adamı nasıl bulacak adam? İki tane kitap okuyaraktan, iki tane derse katılaraktan yüz tane adam içindeki bir tane adamı bulmak mümkün müdür kardeşler? Mümkün değildir. İnsan tanımak bir sanattır. İnsan tanımak bir sanattır. Ve bunun şeriatla da alakası yoktur. Yani sen mesela örnek veriyorum. Allah peygambere diyor. Womin al-nas, man yagibuk kawuluh fil hayati dunya, ve yishidu Allaha ala fi kalbihi, woo İnsanlardan öyleleri var ki, ey Muhammed, onların sözü senin bile hoşuna gider. Peygamberden daha iyi şeriatı bilen var mı? Adam münafık, kalbindekini Allahı şahit tutuyor. Öyle güzel konuşuyor ki, Peygamberimizi bile tesiri altına alıyor. Allah Azze ve diyor ediyor, vahu aladul O düşmanın en şeridesidir diyor. O düşmanın en şerrisidir diyor. Yani insan şeriatı ne kadar bilirse bilsin, karşısındaki insanları tanıma, onlarla muamele etme meselesi tamamen bu tecrübeyle alakalı olan bir şeydir. Ve bu bir tezgahtır kardeşler. Yani bu işi iyi bilen insanların yanında yetişmeyen insanlar, insanları seçeyim derken maalesef insanların kabiliyetlerini tespit edemeyeceklerinden, insanları doğru yönlendiremeyeceklerinden dolayı ortaya acayip durumlar beraberinde çıkabiliyor velev ki bu peygamber dahi olsa onun için de aynısı geçerlidir iki kardeşler vakayı ve önceliklerini tespit etme dedik şimdi normalde her insan yaşamış olduğu bir vaka var yaşadığımız vakıada insanların üzerine Allah azze ve celle'nin farz kıldığı şeyler var bu farzlar arasında tespit yapabilmek bu hem şeriat bilgisini gerektirir hem de vaka bilgisini gerektirir bunun için de insanın pişmiş olması gerekir. Yani bir yerlerde bu işi bilen insanların yanında pişmesi gerekir. Mesela size bununla alakalı bir örnek vereyim. Misal, vakanın öncelikleri insandan insana göre değişir. Vakanın öncelikleri insandan insana göre değişir. Üç tane adam yeni Müslüman olmuş. iki tane kitap okuyan arkadaşımız da davete taraftar kazandırmak için davete başlamış. Yani daha pişmeden kendini dalından koparmış ders cihat fıkı gün 3 biz cihada gidiyoruz gün 5 biz tekrar geri döndük e oldu mu şimdi tekrar söylüyorum daha pişmemiş olan ve davete taraftar kazandıran kendinde olmayan şeyle tezahür eden adam yeni İslam'a girmiş 5 tane adama davete taraftar yapacak 3. gün hadi ders yapalım konumuz cihat fıkhı şimdi adam zaten sokaktan gelmiş Dün önceki gün üç kişiyi bıçaklamıştı. Ondan önce iki kişiyi bıçaklamıştı adam. Sen adama da üçüncü gün cihadı anlatırsan adam yerinde durur mu? Sen cihadı anlattığın gibi adama adam tamam diyecek. Bu iş tam benim işim. Ama o bu işi nasıl zannediyor? Şöyle zannediyor. Yani cahiliyedeki psikopatlık gibi zannediyor. Hani eline bıçağı alan, hey diye nara çeken Allah yolunda cihadı diyor diye. Cihada gidiyor, komutan adama diyor ki hadi git bugün sıra senin su taşı. Ben su taşıyacak olsaydım karaya evde su taşırdım diyor. Diğeri çağırıyor arkadaş gel nöbetçi sensin bulaşık yıkaman lazım. Ben evde karıya bile bulaşık yıkamamışım falan. Bu adamla mücahit olur mu Allah için? Gün beş adam geri buraya geliyor. Şimdi adam pişmemiş. Adam diyemiyor ki ben orada ahlaksızlığımdan dolayı dayanamadım geri geldim. Başlıyor oradaki Müslümanlara kul takmaya. İşte falanca adam diyor, ee, şöyleydi filanca komutan ganimetleri kafasına göre dağıtıyordu. İşte geçen hafta birileri gelmişti buraya. Falanca komutan kendi akrabalarını kayırıyor diyor. Bak soruyorum. Sen niye cihatı terk ettin geldin? Yabancı bir arkadaşımız. Diyor ki orada bir tane e, işte ismini söylemeyeyim e, inşallah. Orada bir komutan var diyor. O akrabalarını kayırıyor. Kayırsın. Sana ne? Sen dedim demek ki Hazreti Osman döneminde yaşasaydın, Hazreti Osman'ı katleden o sapıkların içinde olacaktın. Auzu billah dedi. Onlar da aynı gerekçeyle Hazreti Osman'ı katlettiler senin kafa yapında olan adamlar dediler ki ey Osman sen ümmeye oğullarını kayırıyorsun bundan dolayı biz senin emirliğini kabul etmiyoruz dediler. Osman da dedi ki cennetin anahtarları benim elimde olsaydı vallahi onu ümmeye oğulları arasında dağıtırdım. Adam inkar etmiyor ki akrabalarını sevdiğini akrabalarını kayırdığını ama ben bunu sılay rahim adına yapıyorum diyor. Osman radıyallahu an. ben bunu sılay rahim adına yapıyorum. E sen demek ki o zaman yaşasaydın Bugün komutana itiraz ettiğin gibi Osman radiyallahu anh'a da itiraz edecektir. Bir başkası diyor, niye cihattan geldin? Biz bir sorun yaşadık diyor. Dedi ki mahkemeye gidelim. Komutan mahkemeye gelmedi. Biz de Allah'ın kitabına muhakeme olmayanları terk ettik Türkiye'ye döndü. Sen o zaman Ali döneminde yaşasaydın harici olacaktın. Muaviye radiyallahu anh dedi ki hadi gelin Allah'ın kitabına gidelim. Ali radiyallahu dedi savaş esnasındaki muhakeme mi olur? Savaşıyoruz şu anda. Zaten sizi yenmişim, işi sonuna getirmişim. Daha ne muhakeme olacağım diye. Hariciler dediler ki hoppala sen nasıl Allah'ın kitabına muhakeme olmuyorsun? Öyle şey olur. Adam seni Allah'ın kitabına çağırıyor. Sen Allah'ın kitabına kafa tutuyorsun diye. Ali radiyallahu anh'a dediler ki biz Allah'ın kitabına muhakeme olmayanlara kılıç çekeriz. Demek ki sen aynı dönemde yaşasaydın. Ateşin köpeği olan insanların içerisinde olacaktın. Peki bu adamlar niye bu hale geliyor kardeşler? Ben cezaevindeyken avukatın bir tanesi geldi cezavine Allah inşallah şehitlerden kabul etsin. Bu ara bazen bana soruyorlar ona hakkını helal ediyor musun diyorlar. Normalde etmiyordum ama şehit olduğunu duyunca hakkımı helal ediyorum dedim. Çünkü bana çok fazla eziyet etti. Gelmiş cezaevinde bana diyor ki sen diyor şey yapıyorsun burada diyor insanlara işte kasap açtırmışsınız diyor, mescit açmışsınız diyor, işte eğitim kurumları kurmuşsunuz diyor, medrese açmışsınız. E, e bu adamlar diyor bunlardan dolayı darül küfürde yaşamayı öğreniyorlar ve Allah yolunda cihada gitmiyorlar. Peki senin önerin nedir abi dedim. Adam abdest almayı öğrendi, namaz kılmayı öğrendi, hayyalel cihada, cihada göndereceksin diyor. Burada kalmayacak diye. Ben de ona dedim ki senin gönderdiklerin ondan dolayı hepsi şu anda buradalar. Yani ondan dolayıdır Allah'u alem. Hani bütün abdest, namaz e, öğrenen, giden adamlar hepsi tekrardan geri geliyorlar. Bakın kardeşler Allah Resulü Mekke'de insanlar yeni iman ettikleri zaman tam 13 sene boyunca defalarca kere gün içerisinde onlara dedi ki sabredeceksiniz diye. İnsanlar onların yüzüne tükürdü sabredeceksiniz dedi. İnsanlar onlara işkence yaptı, sabredeceksiniz dedi. İnsanlar onların mallarına el koydu, sabredeceksiniz dedi. Çoluk çocuklarına el koydular, sabredeceksiniz dedi. Peki sahabe Allah yolunda cihad etmeyi bilmiyor muydu? Biliyordu. Hatta bazen gelip dediler, ''Ey Allah'ın Resulü, biz cahiliyedeyken izzetliydik. İslam'a girdik, kafirler bize ediyorlar Zillet içerisinde kalıyoruz, cevap veremiyoruz. Müsaade et de bize yapılan saldırılara karşılık verelim.'' Aleyhissalatü vesselam dedi ki hayır ben bunun ile emrolunmadım sabredeceğiz. Allah bize emredinceye kadar sabredeceğiz dedi. Niye kardeşler? Çünkü peygamberimiz vakanın önceliğini çok iyi biliyor. Karşısında psikopat olan bir kavim var. Cahiliyeden henüz yeni çıkmış. En ufak bir meseleden dolayı kan dökebilen. Bir çocuğa tokat atıldı diye yıllarca aylarca savaş yapabilen. Bir kavim öbür kavmin devesini öldürdü diye Arap topluluklarının arasında binlerce yıl süren savaşlardan bahsediliyor. Arap edebiyatında bu anlatılıyor. İlk kabilelerden başlamak üzere aleyhissalatu vesselama kadar birbirini öldüren bir tane deve için kabileler var. Şimdi sen böyle adamların eline kılıç verip hadi kendimizi müdafaa ediyoruz dersen ne olur? Cihad diye yağmacılık olur. Önce bu adamların cahiliyede olgunlaşmış olan o psikopatlık yönlerinin İslam'daki kahramanlıkla ve sabırla terbiye edilmesi gerekir. Allah Resulü vakanın ihtiyacını bildiğinden dolayı insanları 13 sene boyunca sabra teşvik etti, sabır ettiler. Medine'ye geldikleri zaman, misal, dikkat edin buraya, Mekke'de ilişkiler ne üzerine kurulu kardeşler? Mekke'de ilişkiler sertlik üzerine kurulu. Yani aleyhissalatü vesselam öyle bir davranıyor ki müşriklere, sahabe de onlara karşı çok sert. Yani hiç taviz yok, karşı tarafta keskin bir bıçak gibi, bu taraf da keskin bir bıçak gibi. Fakat Medine'ye geldikleri zaman Allah Resulü de yumuşadı. Beraberinde sahabe de yumuşadı. Müşrik aynı müşrik değil mi? Münafık aynı münafık değil mi? Küfür aynı küfür değil mi? Ne oldu peki? Vakıanın öncelikleri değişti çünkü. Allah Resulü burada daha ziyade insanlara İslam davetinin güzel yönünü, yumuşak yönünü göstermek istediği için kendisi de yumuşadı. Beraberinde sahabeyi de yumuşatmış oldu. Onun için kardeşler, Vakanın önceliklerini bilmeyen insanlar, vakanın önceliklerini bilmeyen insanlar. davete taraftar yapmak istediklerinde davaya faydadan çok her zaman zarar verirler. Ya olgunlaşmamış meyveyi dalından koparırlar. Veya o da henüz pişmemiş insanları öne sürmek suretiyle onları yapabileceklerinden de alıkoyarlar. Üçüncüsü ise sabrı öğrenmek. Sabır. İslam davasında Müslümanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sabırdır. İslam davasında Müslümanın en çok ihtiyaç duyduğu şey sabırdır. Bakın kardeşler. Bırakın kafirlerden gelen eziyeti. Yani kafirlerden gelen eziyeti bir kenara koyuyorum. Bunları saymıyorum. Müslümanların peygambere yaptığı eziyetleri aleyhisselatu vesselam. Bir kağıda yazsanız emin olun ki aklınız durur. Peygamberin hanımına zina yaptı diye iftira ettiler. Peygamberin sahabesi Peygamberin uğruna, uğurlarına canlarını öne koyduğu adamlar gün geldi aleyhissalatu vesselamı hanımı zanidir. Peygamber yatağına zina yapan iffetsiz bir kadın alıyor diye Peygamber aleyhissalatu vesselama iftira ettiler. Gün geldi aleyhissalatu vesselam'ı savaşın ortasında bırakıp kaçtılar. İki kişi kaldı Peygamberimizin yanında Huneyn gününde. Herkes aleyhissalatu vesselam'ı terk etti. Bir tarafında Abbas kaldı, bir tarafında başka bir sahabe, iki kişi kaldı Aleyhissalatu vesselam'ın yanında. Ve Aleyhissalatu vesselam bağırıyordu. Ene Nebiyun la kezib, ene ibnu Abdulmuttalib. Ben peygamberim, yalan yok. Ben Abdulmuttalib'in oğluyum diye. Niye? Ta ki müşrikler onun korktuğunu zannetmesinler diye. En yüksek sesle şimdi sahabe kaçtı. Niye kaçtılar? Korktuklarından dolayı. Müşrikler neyin peşindeler? Peygamberin peşindeler. Peygamber onlara şu mesajı verdi. Ben bu insanlar benim yanımdadır diye İslam davetini ulaştırmıyorum insanlara. Ben bu insanlara güvendiğim için cihada çıkmadım. Bana Allah yeter ona güzel vekil. Aha ben Nebiyim tek başıma buradayım gelmek isteyen varsa gelsin diye. Uhud gününde aleyhissalatü vesselam'ı bırakıp kaçtılar. On tane sahabe etrafında kaldı. Aleyhissalatü vesselam'ın dişi kırıldı. Miğferi yanağına battı. El yüzündeki kanı Fatıma annemiz silerken bir taraftan da ağlıyordu. Bunu yapanlar kim kardeşler? Bunu yapanlar peygamberimizin ashabı. Huneyn gününde peygamberimiz insanları kayırıyor. İnsanlara torpil yapıyor diye aleyhissalatü vesselama eziyet ettiler. Peygamber İslam davetine taraftar kazandırmak için yüz yüz yüz deve dağıttı. Müşrikler bunu Müslümanlar bunu gördüğünde Muhammed kendi ehlini gördü. Mekkelileri gördü, Taiflileri gördü. Bizi unuttu dediler. Misal peygambere eziyet ettiler. Müşriklerin eziyetini anlatmıyorum bile. Sadece Müslümanlar aleyhissalatü vesselama bu kadar eziyet ettiler. E şimdi ben size soruyorum. Bu kadar eziyetin içerisinde insanın İslam davetinin içinde sabit kalabilmesi için neye ihtiyacı var? Vallahi yemekten, içmekten, nefesten çok sabır öğrenmeye ihtiyacı var. Kendi kardeşlerinden gelen eziyetlere sabretmeye ihtiyacı var insanın. Peki insan sabrı nasıl öğrenir kardeşler? Anadan doğduğu gibi yanında sabır getiren var mıdır? Mümkün değil. Sabır belli bir süreçle beraber insanların kendini yetiştirmesi Sabr ede ede, nefislerini tuta tuta Nefislerinin öfkesini bastıra bastıra kendilerini yetiştirmesidir Ondan dolayı kardeşler bugün Mesela en büyük yaşadığımız problemlerden bir tanesi hangisidir? Şudur İslam daveti için öne çıkan insanlar İslam daveti için öne çıkan insanlar Bir sene sonra iki sene sonra ben bu işi bıraktım diyor Piyasada yüzlerce örnek var Açılıp kapanan mescidler var Açılıp kapanan medreseler var. Bunlar hepsi Müslümanların üzerinde olumsuz etkiler bırakıyor. Müslümanlar şöyle düşünüyor. Biz bu işi yapamıyoruz. Bir sene iki sene devam ediyoruz. Ondan sonra bırakmak durumunda kalıyoruz. Demek ki bu iş bizim işimiz değildir diye. Peki burada bizim problemimiz ne kardeşler? Sabırsız insanlar. Pişmemiş insanlar. Medresede okuduğu iki tane kitapla insanlara insanları Allah'a davet edeceğini, insanları terbiye edeceğini zanneden insanlar... Ve bunlar Müslümanların başına bela oluyorlar kardeşler. Sabretmeyi öğrenemiyorlar. Hakeza bu akide içinde böyledir. Müslümanların başına geçen insanlar 3 ayda bir 5 ayda bir akide değiştiriyorlar. Bir bölgeye gidiyorlar oranın alimleri bir şey söylüyor onlara karşı sabır gösteremiyorlar. Buraya geliyor buranın davetçileri bir şey söylüyor bunlara karşı sabır gösteremiyorlar. Müslümanlar artık ne yapacaklarını şaşırmışlar. İbrahim e bırakın kardeşim bu işi yapamıyorsanız gidin evinizde oturun Allah'ın kitabını okuyun Allah Azze ve Celle'yi namazınızı kılın niye her üç ayda bir dört ayda bir Müslümanları bu sıkıntıya sokuyorsunuz yani sen kendi akidevi kimliğin oturmamışsa kendi akidevi şahsiyetin oturmamışsa henüz araştırma halindeysen niye insanların önüne geçip insanlara kitap yazıyorsun niye insanların önüne geçip insanlara dersler yapıyorsun ondan sonra altı ay bir tarafa gidip geldikten sonra işte e, orada bu kadar alim şöyle söylüyor e, sabret Akiden üzerine sabret. Sen çoğunluğa mı iman ettin? Sen çoğunluğa iman etmedin. Sen alemlerin Rabbi olan Allah'a iman ettin. Bütün yeryüzü haşa sapıtsa de mi beraberinde sapıtacaksın? Ayşe annemiz Ali radiyallahu anh'a ayaklandı. Sen Ayşe annemiz peygamberimizin evinde yetişti. Biz nasıl bunu da böyle mi diyecektin o zaman? Hayır. Peygamberin söylediği nas budur. Meşru halife budur. Karşısındaki Ayşe de olsa biz şeyin yanında yer alacağız diyecektin. Biz... Ali radiyallahu anh'ın yanında yaralacağız diyecektim. Bugün de böyledir kardeşler. Üç tane dört tane alim bir konuda bir kanaat bildirdi diye üç ayda bir altı ayda bir yeni bir kitap çıktı diye otuz risale çıktı diye bir de bu tarafa döneceğiz. Biri mektup yazdı diye bu tarafa döneceğiz. Öbürü bu konuda aşırısınız dedi diye. Böyle şey olur mu ya? E gidin evinizde oturun. Sabrı öğrenememişseniz bir itikat üzerine bir anlayış üzerine sabretmeyi öğrenememişsiniz. Çünkü bu delille dönmek değildir. Bu delille dönmek değildir. Üç ayda bir, beş ayda bir, iki senede bir değişen fikir bu delile mebni olarak değişmez. Bu vakanın bastırmasına dayalı olarak değişen bir şeydir. Yani bir vakada bulunuyorsun, o vakanın bastırdıklarına sabredemiyorsun. Ondan sonra şeyi terk ediyorsun, akideni terk ediyorsun. Geride kalan Müslümanlar elli parçaya bölünüyorlar. Biz bu işi yapamıyoruz diyorlar. Bu iş bize göre değil diyorlar. Onun için kardeşler sabır sabır. İslam davetinde... Hem davanın zorluklarına, hem müşriklerin eziyetlerine, hem Müslümanların eziyetlerine karşı en çok ihtiyaç duyduğumuz şey sabırdır. Sabır nasıl öğrenilir? Sabır bir ustanın yanında uzun yıllar kalmak suretiyle insanın öğrenebileceği bir şeydir. Ama bir kerede dediğimiz gibi sahaya çıkan insanlar maalesef bunu yapmaları neredeyse mümkün değildir. Son olarak kardeşler, şu son paragrafı okuyacağım ondan sonra bitireceğim inşallah Allah'ın izniyle. Burada özellikle üzerinde durulması gereken konu şudur. Taraftar kazanmaya yönelik davette esas olan, davetin koordineli ve hedef birliği içinde olan insanlar aracılığıyla icra edilmesinin zorunluluğudur. Aynı kaynaktan beslenmiş ve aynı eğitimin ürünü olan insanlar uyumlu ve çatışmadan uzak şekilde davetin büyümesini sağlayabilirler. Bakış açıları ve öncelikleri, doğup büyüdükleri aileye göre şekillenen insanların farklı başa, bakış açısına sahip olmaları, ve buna bağlı olarak önceliklerinin farklılık arz etmesi gayet normaldir. Bu da çatışma ve ihtilaf anlamına gelir. Davetin afeti olan bu durum ancak tek örnek etrafında yetişmiş insanların çalışmasıyla aşılabilir. Bakın kardeşler bugün İslam davetinin yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi budur. Birçok bilen insan bir araya geliyor. Şimdi mesela siz diyelim örnek veriyorum Ömer radıyallahu anh'ın öncelikleriyle. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın öncelikleri bir midir? Değildir. Yani mesela Bedir gününde Allah Resulü ikisini de karşısına getirdi. Sordu. Dedi ki bu müşrik esirlere ne yapalım? Ömer dedi ki ey Allah'ın Resulü benim akrabalarımı bana ver. Ali'nin akrabalarını Ali'ye ver. Hepsini öldürelim. Ebu Bekir'e sordu. Ey Ebu Bekir dedi. Esirlere ne yapalım? Ebu Bekir radıyallahu anhu dedi ki ey Allah'ın Resulü bence bunları fidye karşılığında serbest bırakalım. İki tane yani biri biriyle alakasız iki tane zıt kutup var ortada. Biri öldürelim diyor, biri serbest bırakalım diyor. Niye? Çünkü Ömer radıyallahu an sert bir yapıya sahip. Müşriklere karşı bu öfkesi biraz da sertliğinden geliyor. Bunların hakkı diyor, bunların her bir tanesini öldürmemiz lazım. Ebu Bekir radıyallahu anhu ise hem tüccar hem siyaset adamı. Yani bir taraftan İslam toplumuna nasıl para kazanacağını yollarını düşünüyor. Bu onun tüccarlığı. Yani tüccar olan adam her işi ticarete döndürmeye çalışır. Nasıl buradan İslam ümmeti için gelir elde edebiliriz diye. Bir taraftan da siyaset yapıyor. Bunlar bizim kavmimizin çocuklarıdır. Araplarda affedici olmak insanların yanında kerem yani senin onların üzerinde bir minnetin olur. Affetti bizi derler. Yarın öbür gün bizim davetimiz daha iyi yayılır diye. O da böyle düşünüyor. Şimdi siz peygamberi aradan çekin. Ebubekirle Ömer'i baş başa koyun. Bunların bir arada İslam davetine hizmet etmesi mümkün müdür? Mümkün değildir. Birbirlerini yemekten davaya hizmet edemezler. Peki nasıl bu sorun çözülüyor? Arada tek bir tane örneklik olunca, son sözü söyleyecek insanları eğiten tek bir tane adam olunca Ebubekirle Ömer'in bu zıtlığı davaya hizmet eden öneri haline dönüşüyor. Yani bak, o tek örnek olmasa birbirini yiyecek adamlar tek örnek olduğu zaman fikir zenginliği içerisinde yaşamış oluyorlar. Bugün İslam davetinin de yaşadığı en büyük problemlerden bir tanesi budur. İnsanlar, herkes belli bir ailede, belli bir bölgede yetişmiş ve herkesin üzerinde, tabiatında bu yetişmiş olduğu ortamın ciddi anlamda etkisi var. E doğal olarak insanların bakış açıları farklı, buna bağlı olarak da şey değişiyor, kararlar değişiyor. E şimdi mesela doğuda yetişmiş bir adam düşünün. Yani, 90'lı yıllarda doğuyu görmüş bir adam için biri dese ki hadi gelin cihad edelim yani adam için çok fazla bir şey ifade etmez hani cihad edelim ne yapacağız silah patlayacak adam ölecek birileri yaralanacak birileri hapse girecek zaten doğuda her evde bir ölü var her evde bir yaralı var her evde bir tane mahkum var yani insanlar bu tip şeylere şey değiller uzak değiller aynısını batılı bir davetçiye söylesen mümkün değiller yani adamlar cezaevine girecek Millet ölecek. Adam bunları bir tek filmlerde görmüş çünkü. Yani adamın gördüğü tek şey, film senaryolarında böyle şeylerin olabileceğine inanıyor. İnsanların bunu beceremeyeceğini düşünüyor ondan dolayı. Yani bunlar biraz daha yetişmeli, biraz daha eğitilmeli, bunları öğrenmeli diyor. Bu iki tane davetçinin bakış açısı, eğer ortada tek bir tane örneklik olmazsa çatışmaya dönüşür. İnsanları eğitmekten, birbirlerini yemekten insanları eğitmeye fırsat bulamazlar. Ama arada tek bir örneklik olursa ve bütün insanlar onun etrafında kenetlenir ve son sözü onun söylemesine müsaade ederlerse bu tip bakışların farklılaştığı yerde öncelikleri tek bir yerden almayı eğitim olaraktan öğrenirlerse Allah'ın izniyle bu çatışmalar bu fikir farklılıkları çatışmaya değil bu fikir farklılıkları öneriye düşünür. İslam cemaati zenginleşir o zaman yani bir konuda birden fazla düşünceyi tahlil edebilen bir cemaat bir hareket haline dönüşebilir. Şimdi bakın davetçiler birbirleriyle kavga etmekten, davetçiler birbirlerini yemekten insanlara faydalı olamıyorlar. Aynı medresede yetişmiş olan insanlar, aynı medresenin ürünü olan insanlar, dışa çıktıkları zaman birbirlerine düşman oluyorlar. Birbirleriyle savaşıyorlar, resmen birbirleriyle savaşıyorlar. Biri bir kürsü kurmuş, öbürü öbür kürsü kurmuş, birbirlerinin fikirleriyle mücadele ediyorlar. Nerede yetişti bu insanlar kardeşler? Bu insanlar aynı ortamda tek bir yerde yetişti. Fakat anlattığımız anlamda bir eğitim almadılar. Yani bakış açılarının farklılaştığı, ya yani şunu öğrenemediler. İnsanların vakada önceliklerinin farklı olması bu gayet normal bir şeydir. Çünkü her birimizin fıtratı birbirinden farklıdır. Öncelikleri birbirinden farklıdır. Fakat tek bir mercinin önceliklerini hepimiz öncelediğimiz zaman Allah'ın izniyle o zaman bu sıkıntıların hepsinden kurtulmuş oluruz. Bu da neye ihtiyacımız olduğunu gösteriyor kardeşler. Eğitim yani davetçi olan insanların tek bir örneklik etrafında güzel bir şekilde yetişmeleri gerektiğini gösteriyor. Aksi halde bunun olması mümkün değildir. Mesela şimdi şeye bakın Suriye'de örnek veriyorum. Yani Türkiye'den dışında da bir örnek verelim. Suriye'de yaşanan en büyük sıkıntı nedir? Misal bir tarafta nusret cephesi var bir tarafta irak İslam- Şam devleti var. Bu adamlar kim kardeşler? Bu adamlar 6 ay önce aynı cemaatin elemanlarıydı. Altı ay önce bu adamlar aynı, aynı cemaatin elemanlarıydı. Aynı cemaatin içinde eğitim görüyorlardı. Ne oldu peki bunlar birbirlerinden ayrıldılar? Öncelikleri değişti çünkü. Dikkat edin buraya bak öncelikleri değişti. Bir grup dedi ki öncelik Suriye'dir. Suriye'nin ensarıdır ve davanın Suriye üzerinden şekillenmesidir. Öbür grup dedi ki hayır asıl olan başladığı yere dönmesidir. Yani Irak'ta başlamıştır. Merkez Irak'tır ve bu işin Irak'la devam etmesi gerekir dediler. Bak birbirlerinden ayrıldılar. Fakat bu komutan olanlar, insanların önüne geçen insanlar tek bir örneklik etrafında onun önceliklerini öncelemeyi bilmiş olsalardı Müslümanlar bu çatışmayı değil de belki şu anda daha büyük bir kuvveti yaşayacaklardı. Fakat bu olmadığından dolayı Müslümanların cephesi bölündü ve Müslümanlar birbirlerine düşmanlık etmeye başladılar. Onun için kardeşler bu hem davette böyledir hem de aynı zamanda cihatta böyledir. İnsan olduğunu kendi başına bıraktığımızda yani şunu söylüyorum daha, daha açık bir ifadeyle. Hoca olmuş olmamız, şeriatı biliyor olmamız müstakil kararlar almamıza sebep olmamalıdır. Yani ben örnek veriyorum diyelim ki müstakil bir karar alacağım dersem, başka bir davetçi ben de müstakil kararlar alacağım der. Öbürü ben de müstakil kararlar alacağım der. Önceliklerimiz farklı olduğu için birbirimizle çatışırız. Fakat fazilet kiminse bu konuda bilgi ve tecrübe kime aitse herkes onun öncelediklerini vakada öncelerse Allah'ın izniyle davetçilerin arasındaki bütün problemler biter. Birbirlerine harcadıkları enerji Allah'ın izniyle Müslümanlara döner. Cemaatlerin birbirini ayrılmaları ve bölünmelere engel olunmuş olunur. Bu enerjiyi insanlar İslam davetine hizmet olaraktan kullanabilirler. Bunun da yolu dediğimiz gibi tek bir örneklik etrafında davetçilerin ortak bir eğitim almasından geçer o zaman bu dersimizin özet olaraktan özeti şuydu. E, İslam davetinde ve davetçide bulunması gereken ikinci özellik, tecrübeli eğitimli davetçilerin yanında yetişmesidir. Aksi halde özellikle davete taraftar kazandırırken e, elde edeceğim dediği fayda vereceği zarar elde edeceğim dediği faydadan her zaman çok çok daha fazla olur. Allah Azze ve Celle bizleri kendi yoluna hakıyla davet eden sabredip yetişmeyi ve pişmeyi nasip eylediği kullarından eylesin. Allahumma amin. Allahumma amin.